Radyo Tiyatrosu Rabiatül Atviye Sorumlu Yönetmen Ragıp Karadayı Program Yönetmeni Niyazi Hancı Senaryo Hanifi Söz Tutan ...şey... ...efendi ambar, ...efendi ambar, ...geri dönelim... ...bizi Basra'da dar ağacına mı çektireceksiniz... ...tam 30 yıl bekledim... ...şehrin kapısından geri dönemem... ...Halev'e gitsek bizi kimse tanımaz... ...bu altınlar bize ömür boyu yeter... ...hem sizi halifenin askerlerine teslim eden adam çoktan ölmüştür... ...anlarız şimdi... ...hem İsmail ölse bile değil mi ki zürriyeti var... ...kundakta torunu olsa alacağım intikamımı. Sen de hırsız yamağı gibi yürüme. Dik dur biraz. Özet Efendim. <gülüyor> Selamın aleyküm efendi baba. Nakkaş İsmail'in hanesi ne yana düşer acaba? Şehrin öte yanında. Harap mescidin dibinde. Tez varın ha. Ah. Bu kıtlık günlerinde bir dostun gelmesi neyi? İsmail, yaktım seni İsmail. Zemzem suyu bitmiş baba. İsmail'in kızıyım dedim ama nafile. Hmm. ...telaşlanıp kendini üzmek kızım. <gülüyor> İyiyim ben. Gel. Gel otur şöyle başucuma. Günlerdir... ...uykusuz ve yorgunsun. Babacığım o nasıl söz? Siz ıstırap içinde kıvranırken... ...benim yorgunluğumun ne ehemiyeti olur. Hayırlısıyla bir iyileşin de. Rabia. Gözümün nuru Rabia. Senin böyle çaresizlik içinde... ...kıvranışını gördükçe... 10 yıl önce yaşadıklarım geliyor hatırıma. Hiç unutamadığım o geceyi yeniden yaşıyorum sanki. Babacığım, sizi böylesine hislendiren hadise nedir? Neler yaşadınız 14 yıl önce? Hayatımın en sıkıntılı ve en mutlu gecesini bir arada yaşadım. Senin bir ay parçası gibi kucağımıza düştüğün o geceyi hiç unutamıyorum Rabia. Aylardır süre gelen kuraklık... ...o gece sona ermişti. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur... ...Basra'nın yanık topraklarına hayat veriyordu. Ah, şükürler olsun... ...bir kızımız daha oldu. Fakat... ...sen niye oluyorsun? Sakın dördüncü çocuğumuzun da kız olmasına... üzülmeyesine Sen... ...bütün çocukların Rabbimizin bize bir ihsanı... ...ve onun emaneti olduğunu bilen bir hatunsun. Kız olmuş, oğlan olmuş ne fark eder? He? Yok. Yok efendim. Yok. Kız olduğuna üzülmüyorum. Hem... Ay gibi parlayan bu yavruca ...daha çok kanım kaynadı. Lakin... ...ne olaydı yavrumu... ...yavrumu saracak bir parça kundak bezi... ...göbeğini kesecek kadar... aydınlığımız olaydı da... ...onu bari yokluğun kucağında... ...doğurmayaydım. Çocuğun kız olması gibi... ...yokluk da Allah'tan... ...intizar etme. Ben ister miydim bu yavrunun... ...bu kuru hasır üstünde dünyaya gelmesini? Sabret. Bak, kızımızın doğumuyla aylardan beri süren kuraklık sona erdi. Rahmet yağıyor. Basra'nın çatlak toprakları kana kana su içiyor. Eh, kim bilir? Belki bu günahsız yavru hürmetine hanemize de hayır ve bereket iner. ...çok şükür... ...çok şükür Allah'ım... ...bu ne saadet... ...bu ne saadet... ...efendi... ...efendi kendine gel... ...he... ...sen misin hatun... ...ben sana demedim mi... ...bu günahsız yavru hürmetine... ...evimize rahmet ve bereket iner diye. ...aman efendi... ...otur hele kendine gel... Hani rahmet, hani bereket. Sen rüya gördün galiba. Evet rüya gördüm. Ama ne rüya? Hayırdır inşallah. E Efendi beni meraktan çatlatacaksın. Anlat hele. Madem o kadar önemli anlat ben de sevineyim. Anlatacağım elbet. Gel, gel otur yanıma şöyle. Biliyorsun akşam çok kederlenmiştim. Senin halin çok dokunmuştu bana çaresizlik içinde kıvranırken ...uyuya kalmışım şura çıktı. Birden bir yüz beliriverdi karşımda. İçimi ferahlatan aydınlık bir yüz. Resulullah Efendimiz beni teselli etmek için ...rüyama girmiş. Sahimi Bey, sahi mi? Mübarek olsun, anlat hele ne buyurdular? Üzülme buyurdular. Bu kızın öyle bir hanım olacak ki ...ümmetinden yetmiş bin kişiye şefaat edecek. Ah, şükürler olsun Allah'ım. Bize böyle hayırlı bir evlat verdiğin için... ...sonsuz şükürler olsun. Anlamıştım zaten. Bu kızımın diğerlerinden farklı olduğunu anlamıştım. Bu kadarla bitmedi. Hı. Ben gördüğüm o güzel yüzüm ve işittiğim... ...o tatlı sözlerin zevkiyle kendimden geçerken... ...sevgili peygamberimiz... ...yarın uyanınca bir kağıda şöyle yaz... Ve bu kağıdı Basra valisi İsa Zadan'a götür buyurdular. Sen her gece yüz, cuma geceleri de dört yüz selevat-ı şerife gönderirdin. Bu cuma gecesi unuttun. Bunun kefareti olarak bu yazıyı sana getiren zata dört yüz altını helal parandan ver. Bu ne devlet? Bu ne saadet efendi. Doğrusu senin salih bir insan olduğunu bilirdim de... ...bu kadarını tahmin edemezdim. Bir üzüldün... ...bak teselli büyük yerden geldi. Elhamdülillah. Benim üzüldüğüne mi? Senin üzüldüğüne mi? Orasını bilemem ama. Bildiğim bir şey var ki... ...ne olduysa bu yavrunun... ...Rabia'nın yüzüsü hürmetine oldu. Rabia mı dedin? Teyya, Rabia. Yani dördüncü kızımız. <Gülüyor> i̇şte. İşte böyle kızım. Oh. Ama sen ağlamışsın, yanakların ıslanmış. Sonra ne oldu babacım? Sonra Resulullah Efendimizin buyurduklarını kelimesi kelimesine bir kağıda yazarak valiye gittim. Vali Peygamberimizin kendisini hatırlamasına çok sevinmiş ve bana 400 altından başka. ...bir kese daha altın vermişti. Zaruri ihtiyaçlarımızı... ...giderdikten sonra... ...o paranın bir kısmını... ...fakirlere dağıtıp... ...bir kısmını da... <gülüyor> ...bir kısmını da... ...kızlarımın... ...İslam ahlakı üzerine yetişmeleri... ...ve namerde muhtaç olmamaları... ...için ayırdım. <gülüyor> Babacım... <gülüyor> ...iyi misiniz... İnşallah hoca efendi zemzem suyu getirmiştir. Açar mısınız? Nakkaş İsmail'e Sedef getirdik. Sedef mi? Haber diyecektin salak. <Gülüyor> Dur kızım. Açma kapıyı. Ben yirmi yıldır Sedef işlemiyorum. Hem, hem bu kutlukta. Peki baba. Babam çarşıda. Size kapıyı açamam. Peki kızım, sonra geliriz. Ne yazık ki, kötü niyetli insanların çoğaldığı bir zamandayız kızım. Herkese güven olmuyor. Ah. Rabia gel otur yanıma ömrümün son anlarını seninle konuşarak geçirmek istiyorum Babacım lütfen böyle konuşmayınız Rabbime şükrediyorum ablalarında sen de yarın beni Allahü Teala'nın huzurunda mahcup etmeyecek bir ahlak ve terbiye ile büyüdünüz Lakin yüreğimi sızlatan bir şey var Rabia. Annem genç yaşında amansız bir hastalığa yakalanmıştı. Sevip okşamaya doyamadığı yavrularını... ...bana bırakarak göçüp gitti bu dünyadan. Ablalarında da evlenerek her biri uzak memleketlere gittiler. Kala kala ikimiz kaldık. Takdiri ilahi... Şimdi de ben ölüm döşeğindeyim. Ama seni emanet edebileceğim ne bir akraba ne de bir yakınım var. Üstelik basra yokluk ve kıtlık içinde kıvranıyor. Kimse kimsenin derdini çekecek halde değil. Seni yokluğun ve kimsesizliğin kucağına bırakmak... İşte içimi yakan bu Rabia. Babacığım ayrılık çok yakınmış gibi konuşup beni de üzüyorsunuz. Hem bu düşüncelerle kendinizi yormayınız. Hepimiz Allahü u Teala'ya emanet değil miyiz? Elbette kızım. Lakin tedbir kuldan, takdir Allah'tan. Biraz önce sen yokken bir mektup yazdım. İşte şurada. Başucumda. ucumda. Darda kalırsan onu valiye götür. Çünkü vali ta o zaman yardıma ihtiyacım olursa kendisine gitmemi söylemişti. Sana yardım eder. Esma ablan Kudüs'te olacaktı. Ya Kudüs'e ablanın yanına gönderir veya kendi himayesine alır. <gülüyor> Bacım kendinizi çok yordunuz. Biraz uyuyup istirahat ediniz. Gözümün nuru Resulullah'ın... ...met ettiği sevgili yavrum. Seni bekleyen sıkıntıları düşündükçe kederleniyorum. Elimde değil. Durun size biraz Kur'an-ı Kerim okuyayım. Rahatlarsınız. Oku kızım. Oku. Rahatladınız mı babacığım? Babacığım. Uyudunuz mu? Babacığım. Babacığım. Babacığım. Babacığım. <Gülüyor> ...kaldığımız iyi oldu. Ucuza kapattık. Kıtlıktan dolayı herkes göçüp gidiyor. Zamanla buraların tek hakimi ben olurum belki de. Öyle değil mi Aşim? Olursun efendim. Olursun elbet. Evet. Ama önce intikam. Ah, ah. Zindanda yattığım yılların intikamını almalıyım o İsmail denen adamdan. Geldik işte. İnşallah evdedir bu sefer. <Gülüyor> Efendi var. Efendi var. şuraya bak. Ne, ne, ne var ne oldu? Bak bak o evden bir cenaze çıkarıyorlar. O o o olamaz. E, bu İsmail olmalı. Ah, onu ben öldürmeliyim. Süründürmeliyim. Ay, ay, ay, o değildir. E, dün çarşıda gezen adam... ...bugün ölür mü hemen... Belki de kızıdır. Ha, dur dur dur. Dur şu ihtiyara bir yoklama çekelim hele. Selamın aleyküm hacı amca. Ve aleyküm selam. E, kimdir bu garip e, yakınınız mıydı? İsmail adında bir zat. Komşum sayılır. Küçük bir kızından başka kimsesi yoktu garibin. Eee ölümlü dünya değil mi? Sıra bize de gelecek evlat. Bize de. demek küçük kızından başka bir yakını yoktu. Ha? Hmm. Evet. yoktu ama şimdi var. Küçüğe sahip çıkacak biri lazım. Öyle değil mi? Tabii malını ve paralarını da. <gülüyor> Harekete geçmenin tam zamanı. Sen konağa git. Ben yeğenimle beraber geleceğim. Anlarsın e, Tamam efendi Ammar ben gidiyorum. yok mu bu evde? Küçük kız namaz kılıyor. <Gülüyor> Güzel. O namazını bitirene kadar ben de ortalığı bir kolaçan edeyim. Ne, <Gülüyor> <Gülüyor> de bir şey yokmuş hepsi bu kadar şu kağıtta neler yazıyor bakalım vay be valiye yazılmış bu mektup kızı Rabia'ya yardım etmesi için İsmail tarafından yazılmış hemde. başıma iş açabilir bunu alıp yok etmeli Şey sen Rabia değil misin? Evet efendim Beni tanıdın mı? Hayır efendim Yoksa dün babama Sedef getiren siz miydiniz? Sedef mi? Ne Sedefi? Dayınım ben senin Dayın Ammar dayın Ha, <gülüyor> e, tanımazsın elbet Daha mini mini bir çocuktun o zamanlar Ne günlerdi ne günler Ablam çocuklar Eniştem Demek o şen yuvadan kala kala sen kaldın ha. Baban sana bir dayının olduğunu söylemedi mi yoksa Hayır efendim Aa, Söylemez tabi ya İsmail eniştemi tanımaz mıyım ben Bir darılmaya görsün Tamamen siler defterden Vaktiyle ceviz kabuğunu doldurmayan bir mesele yüzünden tartışmıştık da... ...aramız biraz limoniydi senin anlayacağın. Ama yine de eniştemdi. Severdim kendisini. Eee... Bugün Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu duyunca... ...gideyim dedim. Yeğenlerim ortada sahipsiz kalmasın. Eee... Yani... Eee... E, Peki ablaların evlenip gitmişler galiba. Sen yalnız kalmışsın öyle mi? Evet. Aa, artık üzülmene ve korkmana gerek yok. Bak. Dua edip yardım istiyordum. Duan kabul oldu işte. Ammar dayın geldi. Şimdi seni bizim konağa götüreceğim. Ev işlerinde bana yardımcı olursun. Karnımızı doyurur, geçiririz, gideriz. <gülüyor> Şey, Eniştemden kalan bir şey var mı? Yani para filan gibi. Bilmiyorum. Varsa şu kabın içindedir. Kabın içinde. Bir bakalım. Evet evet. Burada bir şeyler var. Bir, iki, üç altın. Eskiden buna para demezdik ama... ...bu devirde hiç de fena sayılmaz doğrusu. Ee, yanıma alayım da... ...senin masraflarını harcarız. Hadi, şimdi hazırlanda gidelim. Evi eşyaları hiç merak etme sen. Bir ara gelir ben onlarla ilgilenirim. Eee, hadi dedim. Aa, ne bakıyorsun yüzüme öyle. Hadi gidiyoruz, hadi tamam. kıpırda biraz. hadi, tamam, hadi. geliyorum hadi, kolumu hadi. bırakın. Hadi kızım... Hadi kızım. Hey Ammar, neden bu kız bizimle şarap içip gönlümüzü ay, eğlendiriyor? Tabii ha? ki içecek, tabii ki eğlendirecek. <gülüyor> <gülüyor> o benim emrimde artık, o benim kölem. Öyle değil mi Radya? Ha? Hayır, bırakın gideyim. Hayır, hayır, <gülüyor> hayır. Bunu unutma. <gülüyor> Git bakalım şuna <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Git bakalım şuna Hayır İç, Hayır İstiyorum sana Am git. <gülüyor> git Ben Ben Rabbimin yasak ettiği şeyleri yiyip içmem ha? Ben... <gülüyor> böyle, ha? Bu evde benim emir ve yasaklarım geçer küçük hanım bana itaatsizliğinin cezasını mahsende aç ve susuz kalarak ödeyeceksin. Ta ki şarap içmeyi kabul edinceye kadar. Yine, Yine diyorum <Gülüyor> Aşim dedim Geldim Geldim efendim buyur emret Bana bak Günden beri sesi çıkmadı ölmesin sakın Şimdi oradan geliyorum efendi Ölmemiş ama ha. çok bitkindi Dudakları kurumuş susuzluktan ee? Acıdım yavrum Hadi canım bırak yufka yürekliliği Aşim Ben onca yıl zindanlarda yattım Kimse bana acımadı İntikam dediğim böyle avlanır daha bu bir şey değil ah, ah, Neler yapacağımı göreceksin Şimdi şarap tesisini getir bana Mahsene iniyoruz He, Tamam efendimlar tamam getiriyorum işte <Gülüyor> <gülüyor> Ambardayım geldi Rabia <gülüyor> Nasılsın bakayım ha Bir şeye ihtiyacım var mı ha? <gülüyor> ha Allah rızası için veriyordum sağa dönmek fısa dön <gülüyor> ha oh. Çok Aşim, tesliği ver bana. Buyurun efendim, buyurun. <gülüyor> <gülüyor> ah, pek de serinmiş. Al Rabia. Kalanını da sen iç. Ben... Şarap içme. De! Yani inadında bu kadarına pest olursun. Şarap içmezmiş. Yine mi inliyorsun be? Şu haline bak, öleceksin. Efendi, e efendi, Ne olur? Sakın açma. Bak Rabia, sana son bir şans veriyorum. İntikam davasından vazgeçtim. Bir yudum şarap iç sonra da dile benden ne dilersen en güzel konakları en zengin sofraları vaat ediyorum sana bir yudum şarap iç yeter ki bir yudum şarap Ben Rabbimi istiyorum Demek Rabbini istiyorsun Ya Rabbin susuzluktan ölmeni istiyorsa Ben onun istediğini Öl kal Rabbinle baş başa Suyunu ekmeğini ondan beke Gire Aşim Yarın gelir cesedini çıkartırız bu ukala kızın Ya Rabbi ya Rabbibbi so Allah'ım duvardan berrak bir su atmaya başladı soğuk bir çeşme o <Gülüyor> Ya Rabbi ben buna layık mıydım? Ey Allah biliyorsun ki benim tek arzum senin rızana kavuşmaktır. Senin rızan sıkıntı çekmemde o sıkıntılar benim için büyük bir zevk ve nimet. Gel bakalım bizim doğruluk abidesi ukala kız ne halde. Eğer hala yaşıyorsa bak nasıl yalvaracak şarap içmek için. Eee can boğaza gelmeye görsün. Zehir iç yaşayacaksın desem bile reddetmez. Aa. O da ne? Kapıdan parlak bir ışık sızıyor. Kandil mi yaktın içeride Ağaşim? Yok efendi Ammar. Ben bugün hiç ha. girmedim oraya. Hem ha. bu ışık kandil ışığına benzemiyor e, Şimdi anlarsın. <gülüyor> Aman Allah'ım. E, efendim bu, bu, bu, bu, bu, bu. Evet. hayal e, mi? E, sen, sen de mi gördün Haşim? <gülüyor> İkimiz de aynı şeyi görüyorsak hayal değil. <gülüyor> Namaz kılıyor. Ya, ya o ışık ortada kandil mandil yok. Evet. Rabia'nın yüzünden doğru ışık yayılıyor etrafa. Bak. Duvardan da su akıyor. Evet evet. Tabii ya... ...tahmin etmeliydi. Neyi efendi, neyi tahmin etmelidiniz? Bu kız büyücü. B büyücü mü? Evet, evet büyücü. Duvardan su çıkarana... ...etrafa ışık saçana... ...başka ne denir? Şimdi ne yapacağız efendim, var? Daha fazla yaşaması uğursuzluk getirir bize. Şimdi... ...gösteririm ben ona gününü. Şu taş... ...şu taşla işini bitireceğim onun... Efendim var bu kız. Bu kız iyilerden olmasın sakın. Onu hemen öldürmesek. Kesin sesini be. Sekir <gülüyor> kenara. <gülüyor> e e e efendi, e efendi gözlerime inadamıyorum. Olamaz, o olamaz. Siz de gördünüz mü efendi? Attığınız taş gül oldu. Bakın, bakın Rabia'nın kucağında gül. Tazi. Kırmızı bir gül. Görüyorum sesen. Demiştim sana bu kız büyücü diye. İşte gözlerinle gördün. Tekin biri değil o. Öyle mi düşünüyorsunuz? Öyle değil mi? Bilmem ama bana kalırsa efendim, onunla uğraşmaktansa salı vermek daha hayırlı olur gibime geliyor. Evet haklısın. Ne yazık ki bir küçük kızla başa çıkamadık. Ama onu salı vermektense köle pazarında satalım daha iyi. Hiç olmazsa 3 beş altın kazanırsın. <gülüyor> i̇yi olur efendim. Cerensiz <gülüyor> olduğuna bakmayın efendiler. Bunun yaptığı işi... deme hizmetçiler yapamaz. Evet, evet, evet... <gülüyor> ...Hamber iki altın dedi. Yok mu arttıran? Üç altın, evet, üç, altın. üç altın. Üç altın dediler. Eminim ki bu hamarat kölenin... ...layık olduğu fiyatı veren biri çıkacak sonunda. Arttırın Efendiler. Arttırın. On altın ne? veriyorum. On altın. Evet, on altın verdiler... Demedim mi bu köle kızın kıymetini anlayan biri çıkacak diye? Evet daha fazla verin, daha fazla verin. Daha fazla verin, siz sahip olun. Var mı atran? Yok mu atran? Ee, yok mu? Ee, gidiyor, gidiyor. Satıyorum. Satıyorum. Satıyorum. Sa. Tekir bakalım altınları alalım. Ee, al bakalım al. Tam tamına on altın. Ee, bu işi de böylece halletmiş olduk. Hoşça <gülüyor> kal abi ya. <gülüyor> Kaş İsmail'in kızı Rabia. Şevval, Şevval kızım. Efendim anneciğim, gel yardım et. Karlı bana yetişeceğiz. Hadi. Anneciğim, babam niçin bizimle gelmiyor? Baban rahatsız kızım uzun yola çıkamaz Başta da İsmail dedemin evine mi gideceğiz Ah kızım Deden vefat edeli yıllar olmuş Rabia teyzen çok zor günler geçirmiş Şimdi yaşlı bir adamın yanında hizmetçilik yapıyormuş Onu bulmaya gidiyoruz Ben Rabia teyzemi çok merak ediyorum anneciğim Onu her gece rüyamda görüyorum Beni yanına çağırıyor elini öpüyorum <gülüyor> Bu defa ki rüya olmayacak ama Hadi şunları da sen al baban dışarıda bizi bekliyor Hadi kızım Tamam anneciğim çıkabiliriz Kerpiçleri taşıdın mı dediğim yara Taşıdım efendim hmm. Hayvanları yemledin mi Yemledim efendim İyi Şimdi git dükkanlar kapanmadan bir şişe kandil yağı al gel bakalım. Hı? Hmm. yollarda oyalanma. Bu saatte peki niyetli kimseler kalmaz sokaklarda. ...gözünün aydınlığından belli. Yaklaşsın da konuşalım. Rabia, bakar mısın? Buyurunuz, bir şey mi dediniz? Nereye gidiyorsun akşamın bu vaktinde? Ev sahibinin bir hizmetini görmeye gidiyorum. Bak Rabia, biz bu mahallenin kadınları... ...senin halini görüyor ve çok üzülüyoruz. Senin iyi bir hanım olduğun her halinden belli. O ihtiyar seni çok çalıştırıp zulmediyor. Eğer istersen... İstersen o ihtiyarı kadıya şikayet edip seni bu sıkıntıdan kurtarabiliriz. Ha, ne dersin? Bunu da nereden çıkardınız? Ben layık olduğum muameleyi görüyorum. Halimden şikayetçi değil. Üzülmeyiniz. ...mükkandan çıktığımdan beri bir adam beni takip ediyor. Daha hızlı yürümeliyim. Şu köşeyi bir dönsem... ...efendimin evi görünecek. Yaklaşıyor. Koşmalıyım. Ya Rabbi Garip ve kimsesizim Yetim ve öksüzüm Köle edildim Bir de kolum kırıldı Lakin ben bunların Hiçbirine üzülmüyor Yalnız senin rızanı istiyorum Bilmiyorum ki Acaba benden razı mısın Aman Allah'ım Ses Bir ses duyuyorum Üzülme Rabia diyor. Sen ahirette meleklerin bile emreneceği bir makamda bulunacaksın. <Gülüyor> <Gülüyor> Hay Allah. Bu sesler de ne gecenin vakti. ...ve hırsız filan mı girdi yoksa? Hı. Avluya bir çıkıp baksam iyi olacak. Anormal bir şey görünmüyor. Gidip yatayım bari. Uyku tutarsa tabii. O ne? Rabia'nın odasında ışık yanıyor. Halbuki bana kandilyağını getirirken düşürüp döktüğünü söylemişti. Ee, evde de başka kandilyağı olmadığına göre. Demek ki Rabia kendisine saklamış ya. Hmm. Baksa sen. Sormaz mıyım ben ona? Hem gecenin bu vakti ne yapıyor ki o ışık? Hmm. Evet evet her gün oruç tuttuğuna göre sahurak kalkmış olmalı. ...vele biraz yaklaşıp da pencereden bakayım şuna. Bak sen... ...yine namaz kılıyor. Tahmin etmeliydim. Aman Allah'ım... ...o da ne? Rabihan'ın başı üstünde bir kandil... ...boşlukta duruyor. Rüya mı görüyorum yoksa? Hayır hayır. Ben uykuda değilim. ...o Kandil'de hiçbir yere asılı değil. Onun hakkında yanlış düşünmüşüm. Şimdi... ...secdede dua ediyor. Biraz dinleyeyim. Ey Rabbim... ...biliyorsun ki benim arzum senin emrine uymaktır. Benim en büyük saadetim... ...senin huzurunda bulunmaktır. Eğer elimden gelse... ...sana ibadetten bir an bile geri kalmam. Fakat ev sahibimin emrinde bulunduğum için... ...ona hizmet ediyor... ...ve sana gereği gibi ibadet edemiyorum. Ne akılsızmışım. Gözlerim kör... ...kalbim mühürlüymüş. Halbuki onun böyle bir hanım olduğu her halinden belliydi. Rabia artık köle olamaz. Rabia! Buraya gel. Gel kızım. Artık serbestsin. Dilediğini yapabilir, istediğin yere gidebilirsin. Ama eğer burada kalırsan, bu yaşlı halimle ben sana hizmet ederim. Bir düşün istersen. Teşekkür ederim efendim. Ben gideyim. Şey, ben birini soracaktım hanım teyzeler İhtiyar bir adamın yanında Kölelik yapan bir hanımı arıyorum Adı idi. Rabia, Rabia mı? Evet, evet hani şöyle parlak yüzlü Sessiz sedasız çekingen bir kız Onu tanıyor musunuz? Onu niçin arıyorsunuz? Akrabası olmadığına göre ah, Uzun hikaye be teyze Borcum vardı kendisine mutlaka bulmam lazım. Günlerdir arıyorum. Rabia'yı tanıyoruz. Ama bu senin aradığın Rabia mı onu bilemeyiz. Bizim tanıdığımız çok farklı bir hanım. Devamlı oruç tutar, ibadet eder. Hı. Ama ne yazık ki onun Hı. kıymetini bilmeyen bir zalimin hizmetinde. Hı. Çile çekiyor. Hı. Fakat hiç halinden şikayet etmiyor zavallı. Ta kendisi. Vallahi siz benim aradığım Rabia'yı tanıyorsunuz. Ne olur söyleyin, hangi evde bulunur? Şu şu karşıki evde. Bakın şu geniş avlusu olan ev. Allah sizden razı olsun hanım teyzeler. Sağ olun. Acaba ne yapacak Rabia'yı? Kim o? Ah, geldim, geldim. Ah. Buyurun kimi aradınız? Sizi aradım bey baba Şükür buldum sonunda e, Kimsiniz siz? Tanımadınız mı? Yıllar önce size bir köle satmıştım Hani on altın karşılığında Duydun mu komşu? Rabia'yı bu adam satmış ihtiyara e, Evet evet hatırladım e, Ne istiyorsunuz? Onu sizden geri almak istiyorum On altın değil, bin altın isteseniz yine de veririm. Niçin onu geri almak istiyorsunuz? Azad etmek için, ona köle olmak için, yaptığım hatayı telafi etmek ve onun rızasını kazanmak için. Heh. Ya, demek onu sen de anladın. Ne oldu baba? Sen kimden öğrendin bilmiyorum ama... ...ben onun büyüklüğüne bu gece gözlerimle şahit oldum. Sabah olunca da... ...senin yapmak istediğini yaptım. Yani azat ettim <gülüyor> gitti. Gitme abi ya gitmiş. gitmiş. Gitti e, nereye gitti? Bilmiyorum. Kalsaydı... Ona hizmet edecektim. Ama... ...kabul etmedi. Ah, ah, ah! Yazıklar olsun bana. Ben... ...vaktiyle her türlü suçu işleyen bir adamdım. Yıllar önce... ...İsmail adında bir adamın şahitliğiyle... ...uzun zaman zindanlarda yattım. Çıkınca da... Sözde intikam almak için İsmail'i aradım. Evini bulduğumda İsmail ölmüş. Küçük kızı Rabia kimsesiz ve yapayalnız kalmıştı. Ben senin dayınım diye kandırıp evime götürdüm. İş gördürdüm. Eziyet ettim. Ah ah. Gördüğüm o harikulade hallerden Anlamalıydım başıma gelecekleri Ama kalbim mühürlüymüş Anlayamadım <gülüyor> Geçenlerde Rüyamda cehenneme attılar beni Ateşler içinde yanarken Bir ses duydum Sevdiklerimize eza edenin geri burasıdır Rabia da sevdiklerimiz arasındadır... ...diyordu. Günlerce aynı rüyayı gördüm. Ah akılsız kafam benim. Ah. <gülüyor> mer Rabia ne üstün... ...ne mübarek bir hatunmuş. Tövbe ettim. <gülüyor> Gözyaşı döktüm. <gülüyor> onu bulup ayaklarına kapanmadan rahat yok bana <gülüyor> akıllı olan onu bulup kapısına köle olur <gülüyor> hele bu kimse onu kendine köle etmek gafletine düşmüşse <gülüyor> Tam dışına göre bir. Ev. Kapısı da açık. <gülüyor> Şöyle bir süzülerim bakalım. Burası bomboş. Alt tarafa bakayım hele. Asırın üstünde bir kadın buraya kalmış. Dikkatli olmalıyım. Allah Allah. Bu evde şahiden denen bir şey yok birader. Ama of. Yine de bir şey bulup almadan çıkmak yok. Evet. Mesela şu örtü. ...bir kumaşa benziyor. Hiç yoktan iyidir. Tamam. Şimdi çıkabilirim. Aa, bak kapı ne taraftaydı? Girince sağa dönmüştüm. O halde şimdi sola dönmeliyim. İyi ama burası duvar. Kapı falan yok. Gidi kadar kadın uyanabilir. Bir an önce kapıyı bulup çıksam iyi olacak. Hay aksi... ...her oldu da içine girdi. Başaramayacağım galiba. Hele şu örtüyü yerine bırakayım. Kapıyı bulunca gelir alırım. Hay Allah. İşte buradaymış görememişim. Gidip örtüyü alayım bari. Tamam oldu. Evet. Aa, ama, ama nasıl olur? Kapı yok olmuş sanki. Bende bir terslik var bugün. Hiç böyle yolumu şaşırmazdım halbuki. Yerden örtüyü aldığım yere döneyim bari. İşte buradan almıştım. Tadını hala uyuyor. Aman Allah'ım elim ayağım titremeye başladı. Bu işte bir uğursuzluk var. En iyisi örtüden vazgeçip çıkmak. Oh, nihayet kapıyı buldum. Bıraktığım gibi yara açık. Rahatlıkla çıkabilirim. Ama kapı ölümde örtü arkamda. Ve henüz bir tehlike yok. O halde niçin eli boş çıkayım? Örtüyü almalıyım. Olamaz. Kapı yine yerinde yok. Tam tam yeni defa örtüyü alıp geldim. Her seferinde kapı kayboldu. Aman Allah'ım bu da ne? Ses bir, bir ses duyuyorum. Beynimin içinde yankılanıyor sanki. Ne, ne diyor? Hey kişi, o yıllardır kendini bize ısmaladı. Şeytan'ın ona yaklaşma gücü yokken hırsızın onun örtüsüne yaklaşması mümkün müdür? Git. Yorulma ve boşa uğraşma. O uyuyorsa da dostu uyanıktır ve onu korumaktadır. Tövbe. Vallahi de tövbe billahi de tövbe. Tövbe. Tövbe. Kimsiniz? Rabia kardeşim aç kapıyı ben Esma ablanım. Ablacığım Ablacığım hoş geldin. Rabia canım kardeşim Gel sana bir sarılayım ah. Ay, Şükür seni sıhhat ve afiyetle görmek nasip oldu ah. ah ablacığım Hangi rüzgar attı sizi buralara Lütfen buyurun oturun Ayakta kaldınız Öpeyim teyzeciğim ah. Ah, Güzelim sen de kimsin hı hı. Biraz hı hı. seni fark edemedim Kusura bakma O benim kızım Şevval'dir Rabia teyzesi Uzun yola dayanamazsın sen gelme dediysem de dinletemedim. İlla Rabia teyzeme gideceğim diye tutturdu. Şevvala pek güzel Allah bağışlasın. Ey ablacığım nereden geldiniz böyle beni nasıl buldunuz? Biz Kudüs'te oturuyoruz Rabia. Babamın vefat ettiğini senin çok kötü günler geçirdiğini haber alınca ne kadar üzüldüm bilemezsin. Gelip bir ne haldesin göreyim istedim. Eğer istersen seni de Kudüs'e götüreyim. Yanımda kalırsın. Ablacığım, evet. Babamın vefatı ile yalnız kaldım. Köle edildim. Hizmetçilik yaptım. Fakat bunlar için kötü günler diyemem. Çünkü Rabbim nasıl irade buyurmuşsa öyle yaşadım. Layık olduğum muameleyi gördüm. Kimseden şikayetçi değilim. Davetine gelince teşekkür ederim. ...oraya gelip dünya işlerine dalmaktansa... ...burada Rabbimle baş başa kalmayı tercih ederim. Şimdi bu evde yalnız mı yaşıyorsun? Evet ablacığım. Ama burada ihtiyacını karşılayabilecek hiçbir şey göremiyorum. Ev bomboş. Bari gelmişken sana biraz kapkacak alalım ha? <gülüyor> ablacığım ihtiyaç dediğiniz nedir ki? <gülüyor> Abdest almak için bir ibrik... ...namaz kılmak için bir örtü ve... Rabbimin huzuruna varmak için bir kefen bezinden başka hiçbir şeye ihtiyacım yok bir. Size benden kim haber getirdi ablacığım? Eski Basra valisi İsa Bey babamı tanırmış. Bize o haber yolladı. Kaldığın evi bulmak için de Hasan-ı Basra hazretlerinden yardım istedik. Hasan-ı fez ve bereketiyle imanlı gençler yetiştirerek büyük hizmetlerde bulunuyor. Allah ondan razı olsun. Ah ablacığım, sohbete daldık, sormayı unuttum. Yol yorgunusunuz, dinlenmeye ihtiyacınız vardır. Aç mısınız? Susuz musunuz? Kardeşim, senin sohbetin sudan da, ekmekten de tatlı gelir bize. Lakin az sonra Kudüs'e hareket edecek olan bir kervana katılmamız gerekiyor. Seni sağ salim gördük ya bu yeter bize Yine de gelmişken bir suyunu içelim zahmet olmazsın Estağfurullah Zahmet olur mu ablacığım Sizlere hizmet etmek şereftir Hemen getiriyorum suyunuzu Anneciğim ne olur beni götürmeyin Kudüs'e Bırakın burada kalıp Rabia teyzeme hizmet edeyim Onu çok sevdim Burada yalnız kalmasına gönlüm razı olmuyor Ne olur anneciğim ne olur Sonra istediğiniz zaman gelebilirim. Kızım ona yardım etmeyi ben de çok isterim. Lakin bakalım o ister mi burada kalmanı. Buyurunuz ablacığım suyunuz. Şevval sen de ister misin yavrum? Teşekkür ederim teyzeciğim. Ziyade olsun kardeşim. Afiyet olsun. Rabia ne bizimle gelmeyi kabul ediyorsun. Ne de herhangi bir yardım istiyorsun. Bari müsaade et de Şevval'i burada yanında bırakayım. Bazı hizmetlerini görür Benim de içim rahat eder ha ne dersin Bakalım Şevvalcık böyle bir hayatı benimle paylaşmak ister mi Çok isterim teyzecim gerçekten çok isterim Ne olur müsaade edin de kalayım Pekala benim tatlı yeğenim Kal bakalım ah Teşekkür ederim teyzecim teşekkür ederim Bu sekizinci akşam Hiç iftar etmeden Oruç tutmakla nefsime eziyet ettim galiba Dizlerimde derman kalmamış Ah Şevvalcik Zavallı yavrucak Oturduğu yerde uyuyakalmış Kalkıp kapıya bakayım bari Biri yemek bırakmış Şuraya koyup da bir mum getireyim Ortalık iyice karardı Hay Allah Mübarek hayvan Kedicik yemeği dökmüş Bari gidip bir yudum su içeyim <Gülüyor> Ya Rabbi Bu zavallı kulunu imtihan ediyorsun fakat acizliğimden sabredemiyorum. Oh. Oh. Teyzeciğim, teyzeciğim, teyzecim siz de duydunuz mu? Ne duydun Şevval? Bir ses. Ey Rabia, istersen dünya nimetlerini üstüne saçayım. İstersen üzerindeki dert ve belaları kaldırayım. Fakat bu dert ve belalarla dünya bir arada bulunmaz. İşte o ses aynen böyle dedi teyzeciğim. Doğru. Sen de duymuşsun. Şimdi ben dua edeyim. Sen de amin de şevval. Rabbi Bizi kendinle meşgul eyle. Ve senden alıkoyacak işleri bulaştırma. Amin. Bir de şu cami avlusunda oturan adama sor. Aa, bu adam uyuyor mu ne? Hey arkadaş bakar mısın? Ben birini soracaktım. Ama sen ağlıyorsun. Ağlayıp dövünmesi gereken biri varsa o da benim. Senin ne derdin var ki böyle yana yana ağlarsın arkadaş? Anladığım kadarıyla ikiniz de içinizi dökecek bir kapı arıyorsunuz. Ben o kapıyı biliyorum. Gelin benimle. Peki siz kimsiniz? Adım Hasan. Bu camide vaaz veririm. Siz siz adını her yerde duyduğum meşhur Hasan Basri Hazretlerisiniz. Edepsizliğimizi bağışlayın efendimiz. Hadi kalk. Arkadaşına yardım et. O da kalksın. <gülüyor> Merakımı bağışlayın efendim Bizi nereye götürüyorsunuz? Aradığınız kişiye Ama ben e, Ben bir köleyi arıyorum Adı Rabia Siz onu tanımazsınız ki Sizin bir zamanlar Köle diye sattığınız o kız Şimdi gönüller sultanı Rabiatül Adviye oldu Herkes gibi biz de onun kapısına giderek Feyz ve bereketinden istifade etmekteyiz işte geldik. Şu karşıdaki. Ya hayır, ben o ben o, o o eve giremem, giremem. Sıkıntılı kalpler bu kapıda huzur bulur. Korkma ve merak etme. Bundan sonra yolunu şaşırmaz ...bir ihtiyar da burada oturmuş ağlar. Selamın aleyküm babam. Ve aleyküm selam... ...ey Hasanlı Basri. Eski Basra valisi... ...İsa Zadan. Senin ne derdin olabilir? Efendim... ...şu evde bir hatun oturur. Hepimiz onun himmet ve bereketiyle... ...rahat ve huzur içinde yaşarız. Fakat kendisi fakirdir. Sıkıntı içinde yaşamaktadır. Çok şükür ben varlıklı bir insanım. Kendisine yardım etmek istedim. Bir miktar para getirdim. Bütün ısrarlarımı rağmen kabul etmedi. Bana da size de rızkı veren Allahü Teala'dır dedi. O fakirleri fakir olduğu için unutup Zenginleri de zengin olduğu için hatırlıyor ve yardım ediyor mu sanıyorsun diye sordu. Hayır efendim hiç öyle şey olur mu dedim. Madem ki Rabbim benim halimi biliyor o halde hatırlatmama lüzum yok. O böyle istiyor biz de onun istediğini istiyoruz dedi. Allah'ım ne yaptım ben? İyi ya işte cevabını almışsın. Daha ne istiyorsun? Efendim... ...sizden bir istihamım var. Rabia Hazretleri sizi kırmaz. Bu parayı siz alın ve zengin bir tanıdığınızın hediyesi olarak takdim edin. Ne olur. Onun halini düşündükçe yüreğim parçalanıyor. Evine girenler hiçbir şey olmadığını söylüyorlar. Evet... Evine girenler onun dünyalık hiçbir şeyi olmadığını görürler. Bir yanından hiç ayılmadığı kefeni... ...bir de dışarı çıkarken örtündüğü örtüsünden gayri hiçbir şeyi yoktur. Allah, ben ne yaptım? Aman. <gülüyor> Bu gece bir şeyler oldu. Ayıldı galiba. Arkadaşına yardım et kalksın. Bir şeyim yok bir şeyim yok bırakın beni. ...ee öyleyse... buyurun gidelim. Hoş geldin ey hasan Basri. Hoş bulduk. Küçük Şevval... ...pazarı iplik satmaya gittiği için... ...kapıyı açamam. Sizinle buradan sohbet ederim. allah Teala... ...Kur'an-ı Kerim'de... Ey müminler hepiniz allah Teala'ya tövbe ediniz. Tövbe etmekle kurtulabilirsiniz buyuruyor. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerefinde bir kimse bir günah işler sonra pişman olursa bu pişmanlığı günahına kefaret olur. Yani affına sebep olur buyurmuştur. Eğer işlenen günahta kul hakkı da varsa onunla helalleşmesi lazımdır. Biz bugüne kadar kimseden şikayetçi olmadık. Eğer birilerinin hakkımız geçmişse de helal ettik. Çünkü cehennemin dehşetini görmüş gibi biliyor ve inanıyoruz. Birilerinin bizim yüzümüzden orada yanmalarına gönlümüz razı olmaz. Ey Hasan! Yanındaki o iki kişi senin taleben olsunlar. Biz de kendilerine duacıyız. Eski Basra valisine gelince yapmak istediği iyilik için kendisine teşekkür ederiz. Ona cevabımızı verdik, niyetinin karşılığını görecektir. Üzülmesin. Komşu. Komşu nereye böyle aceleyle Duymadın mı Rabiatül Adviye çok hastaymış Herkes evine koşuyor Ben de oraya gidiyorum Allah bilir ya belki son nasihatlerini işitiriz Vah başımıza gelenler Basra harap olacak desene Az dur hele ben de geliyorum Rabia Hak Teala aşkına Sana ihsan olunan ilim ve amelden Bize bir harf öğret Ey kardeşlerim Cariyelikten Kurtulalı beri iplik eğirerek geçimimi Temin ederdim Lakin hiçbir zaman iki akçıyı bir elime almadım Korktum ki iki akçe bir araya gelir de Beni Hak Teala'nın yolundan Alıkoyar Ey Rabia görüyoruz ki bu hastalık sana çok ıstırap vermekte. Dua et de Allahu Teala bu ıstırabına hafifletsin. Sen biliyor musun ki bu ıstırabı çekmemi Allahü Teala irade etmiştir. Evet, elbette. Madem biliyorsun da onun iradesine karşı gelmemi, iradesinin tersini ondan istememi nasıl bekliyorsun? Ey Rabia Peki senin arzun nasıldır? Allahü Teala benim hakkında ne irade etmiş, neyi takdir etmişse ona razı olmak. <gülüyor> Ey Allahu Teala'nın sevgili kulu, niçin ağlıyorsun? Rabbinle yakınlığım var. Ayrılıktan korkuyorum. ...ya ölüm anında... ...sen bana gerekmezsin ey Rabia... ...diye allah Teala... ...Hazretleri hitap buyurursa... ...benim halim ne olur... ...eyvah... ...eyvah... Ey Rabia... ...bak sevenlerin toplanmış... ...senden nasihat dinlemek isterler... ...tövbe etmekle kurtulduk sanırız... ...halbuki... O tövbemiz de başka tövbeye muhtaçtır. <gülüyor> İşlediğiniz günahları gizlediğiniz gibi yaptığınız iyilikleri de gizleyin. Kul Allah Teala'nın sevgisini tattığı zaman Allah okulunun günahlarını kendisine gösterir. Böylece o başkalarının kusurlarını görmez olur. Bir kul gelen nimetlerden zevk aldığı gibi gelen musibetlerden de zevk alıyorsa Allahü Teala'nın takdirine razı olmuş demektir. <gülüyor> Kalkınız, burayı boşaltıp beni yalnız bırakınız ki Allahü Teala'nın melekleriyle baş başa kalayım. Şevval, sen kal. Peki, oğlum teyzeciğim. Teyzeciğim. Canım teyzeciğim, beni böyle bırakmayınız. Şevvalcık üzülme. İnsanlar dünyada kim sevmişlerse... ...ahirette onunla beraber olurlar. Kıldığın her namazı... ...son namazın bilerek... ...ve Rabbini hiçbir zaman unutma. Onu sana unutturacak her şeyden uzak dur. <Gülüyor> Şevval... ...vefat ettiğim zaman... ...beni baş ucumda duran... ...şu beze sar ve devret... ...cümlenizi allah Teala Teala'ya Hadi... Şimdi sen de çık. Ve ağlama. Bir başka programda buluşmak dileğine hoşçakalın.